Bismillahirrahmanirrahim. Necim Suresi Necim Suresi Mekke'de nazil olan surelerdendir. Allah subhanahu ve teala bu sureyi hakkıyla anlayan hakkıyla gereği gibi amel eden müminler arasında bir derde kaçtık. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden Derde kadar andolsun yıldıza battığı demde Arkadaşını sapmamış ve azmamıştır. O kendiliğinden konuşmaz. Yalnızca kendisine ilka edilen bir vahidir. evet Yaratıcı yaratıklarından dilediğinin adıyla yemin eder. Yaratıklara da ancak yaratanın adıyla yemin etmek yaraşır. Burada da Allah subhanahu ve teala yarattığı şeyleri zikrederek onlara yemin ederek başlıyor. Hakkında yemin edilen kısım arkadaşını sapmamış ve azmamıştır mıdır? Bu da aleyhissalatü vesselam efendimizin ihsan sahibi gerçeğe tabi olmuş, rüşte ermiş olduğuna dair şehadettir. O hak yoldan başka bir yola sapan, bilgisiz bir sapık değil. O gerçeği bildiği halde gerçekten başkasına kasten sapan bir azgın da değil. Allah subhanahu ve teala resulünü ve dinini Hristiyan ve Yahudilerin mezhepleri gibi sapıklara benzemekten tenzih etmiştir. Yine onu bir şeyi bilme ve gizlemekten, bildiğinin tersiyle amel etmekten de tenzih ediyor. Aksine o, aleyhissalatü vesselam ve Allah'ın onunla göndermiş olduğu yüce dinin doğruluğunun, itidarının en üst mertebesinde olduğunu bildirmiştir sebepledir ki Allah subhanahu ve teala burada o nefsinden hevasından konuşmaz. O kendiliğinden konuşmaz. Yalnızca kendisine ilka edilen bir vahiyle kendine emrolunanı söyler. Ona emrolunanı eksiksiz ve noksansız olarak tam mükemmel bir şekilde insanlara ulaştırır diyor Allah azze ve celle. Nitekim Ebu Umame'den gelen bir rivayette Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç şüphesiz peygamber olmayan bir adamın şefaatiyle Rabia ve Mudar kabileleri gibi kabileler cennete girecek diyor. Bir adam Ey Allah'ın Resulü Rabia kabilesi Mudar kabilesinden değil midir diye sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam ben ancak söylediğimi söylemekteyim buyuruyor Abdullah bin Amr ben diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan her şeyi yazardım diyor ne işittiysem ama diyor beni kavmin yani Kureyş bundan menett. sen Allah Resulü işitmiş olduğun her şeyi yazıyorsun Halbuki o da bizim gibi bir beşer. Öfkeli hali var, o halde konuşur. Kendi hali var, o halde de konuşur. Onlar bana böyle deyince, ben de bunu diyor yazmayı bıraktım, sonra bunu geldim, Allah Resulü Vesselam anlattı. Da O dedi ki diyor, yaz, yaz. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, benden bu ağızdan hakkın dışında hiçbir şey çıkmaz diyor. Evet. O anda diyor, aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ağzını misvaklıyordu Ve misraklarken de ooo diye bir ses çıkarıyordu. Bunu da yazayım mı? Evet. Bunu da yaz. Dedi diyor. Bu harmin kitabı vudu'yu açarsanız orada Abdullah İbn Amr'ın Ali sallallahu aleyhi ve ağzını misvaklarken o diye bir ses çıkardı diye aynen o şekilde naklettiğini görürsünüz. Yine Ebu Hüreyre'den gelen bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve selam size ben bir şey söylemişsem Allah katındandır diye haber vermesem, o hakkında hiç şüphe olmayandır. Bunu böylece alın demiştir. Buna sebepse kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün kurma bahçelerinin oradan geçiyor. Oradaki insanların bir şeyler yaptığını görüyor. Ne yapıyorsunuz dediklerinde? Oradakiler biz işte erkek hırmadan veya dişi hırmadan gözünü alıyoruz. Erkeğe ya da dişiye aşılıyoruz. İşte bunu yapıyoruz dediklerinde. Ben bunu hoş görmüyorum diyor. Ve dönüyoruz. Daha sonra zekat zamanı oradaki insanlar geliyor zekat istemeye. Allah'ın Resulü ve sellem, ey filan sizler mahsulün en iyisini alan zekatın en güzelini getiren insanlar değil misiniz? Bu sene ne oldu? Mahsulünüz olmadı mı da ihtiyaç durumuna düştünüz? Yani alır duruma düştünüz verirken. Oradakiler ey Allah'ın Resulü senin elçin bize geldi. Ve bize hurma aşılamasının haram olduğunu söyledi Biz de bıraktık Çünkü hurma ağacı erkeğinki dişiye aşılanmadan veya tersi hatırladığım hurma meyve vermez Sen böyle deyince biz de bıraktık o yüzden de hurmamız olmadı öyle mi diyor Siz dünyalık meseleleri benden daha iyi bilirsiniz dünyalık meselelerde aranızda istişare edin. Ama size Allah katındandır diye ne haber vermişsem onun hakkında hiç şüphe etmeden onu alın. Çünkü o şüphe olmayandır diyor. İşte bu söz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ile vahiyinin arasını Kalın çizgilerle ayıran en önemli mesellerden bir tanesidir. O nefsinden, havasından konuşmaz. Onun her konuştuğu vahidir derken size Allah katındandır diye haber vermişsem o hakkında hiç şüphe olmayandır babadır. Bakın bu meyanda Allah onlardan razı olsun. Sahabelerim, Ali Selatü vesselam efendimize çok sorduğu sorular var. Mesela hiç şakalaşma babını gözünüzün önüne hiç getirdiniz mi? İnsan şaka yaparken, birilerine bir şey yaparken biz zaman yalana kaçar değil mi? Ama Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sen çok şaka yapıyorsun çok şakacısın veya çok latife edersin dediğinde sahabenin birisi evet ama şaka da olsa ben hep gerçeği söylerim buyuruyor. Yani ey Allah'ın elçisi sen bizimle şakalaşıyorsun da deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben gerçekten başka bir şey söylemem buyurmuştur. Sen şu gözünde bozulan Adamın karısı değil misin? Adam sinirleniyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gülür. Her insanın gözünde aklık vardır. Adamın birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü ihtiyacım var. Bana bir deveyi verir misin? Şuna bir deve yavrusu verin. Diyor. Ey Allah'ın Resulü ben deve yavrusunu ne yapayım? Muhakkak ki her deve bir devenin yavrusu. Bunun gibi birçok şakaları var. Ama bakın ben şaka bile olsa gerçekten başka bir şey söylemem diyor. Yani o nefsinden, hevasından konuşmaz. Onun ne söylemişse o vahidir sözü çok çok net anlaşılması gerekir. Allah subhanahu ve teala onu hakkıyla anlayan samimi kulların arasına koysun her ne kadar Kur'an'ı okuduğunu iddia eden her ne kadar Allah'ın ayetlerini anladığını söyleyen insanlar bu ayetleri okusalar da gereği gibi anlamadıklarından gereği gibi üzerlerinde düşünmediklerinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da hak ettiği değeri vermezler veremeyince kendileri de hak ettikleri değeri kaybederler. Yani Müslümanlık sıfatına. Çünkü Allah subhanahu ve teala kardeşlerim, Nisa suresinde de gördük. Onlar ki diyor, Allah'la Resul'ünün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir. Allah subhanahu ve teala Resul'undan razı olmuş, insanların içinden onu seçmiş ve dini onunla kemale erdirmiştir. İster insanlar kabul etsin, ister etmesin, kıyamete kadar peygamberlerin sonuncusu onu kılmıştır Ve onun aktardığı dindir. Ama öyle insanlar çıkmıştır ki, hiç düşünmeden pervasızca onun ağzından çıkan şu kuranın ayetlerini kabul etmişler ama ona vahyi gayrı medlu dediğimiz sözlü olarak gelen vahiy, yazıya dökülmemiş olanını reddetmişlerdir. Yani yazılı olan vahyiye medlu sözlü olanaysa ise gayrı medlu denir. Yani biz Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, Yakub'a, oğullarına, İsa'ya, Davut'a vahyettik diyor ya Allah Azze ve Celle. Hadi İbrahim Aleyhisselam'a sayfa. Davut'a, Musa'ya, İncil'e, İsa Aleyhisselam'a kitap vermiş. Zeburdu, Tevrat'tı, İncil'di, Kur'an'dı. Ama o kadar çok gelen peygamberi var ki bir Nuh Aleyhisselam Adem'den sonra ilk Resul 950 senede bir peygamberliği olmasına rağmen insanlara davet etmesine rağmen Kur'an bunu haber vermesine rağmen elimizde medlu dediğimiz bir vahiy yok. Peki ne konuştu? Kendisinden mi? Hayır. Çünkü Resuller kendi hevasından konuşmaz. Peki o ne? Ha, demek ki vahyin sözde olanı da var. Yani vahyi gayrı mellu dediğimiz. Peki gelen vahyi Resullerin diliyle geliyorsa Allah Resulü Aleyhisselatü hayatına baktığımızda yaşamından ahirete irtihaline kadar hiç okumasına, yazmasına dair en ufak bir kayıt var mı? Yok. Ümmü. Hatta ayetlere baktığımızda o işte arkadaşından dinliyor, talim ediyor, gelip size anlatıyor. O bir yalancı dediklerinde Allah subhanahu ve teala onlara ne diye cevap veriyor? Biz onu Arapça indirdik. O Arapçadan başka bir dil de bilmez. Biz ona talim de ettirmedik diyor. Yani, diğer vahiydeki dillere baktığımızda Arapça da değil. Ümmü olan, okuması yazması olmayan, Allah'ın insanların içinde seçtiği, razı olduğu, ve kendisinin ve meleklerin salat ettiği aleyhissalatü vesselama indirmiştir. Hem kitabı hem de hikmeti vermiştir. Ve bilmediğini öğretmiştir. Ve kitabında dediği gibi kardeşlerim sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Biz sana öğrettik diyor. Demek ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam nefsinden, hevasından konuşmuyor. Konuştuğu her şey vahiy. Ama demin de ayırdığım, kesin çizgileri koyduğum noktada olduğu gibi, dünyalık meseleleri siz benden daha iyi bilirsiniz. Eğer ben size oradan bir şey söylersem, siz bunu benden daha iyi bilirsiniz. Diyor. Ama ben size bu Allah katındandır diye haber vermişsem o konu hakkında hiç şüphe yoktur. Onu alın diyor. Bunun gibi birçok misali getirmemiz mümkün. Yani bir Hendek günü Selman'ın gelip, Allah onlardan razı olsun. Kafir geliyor müşrikler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam toparlanın dışarıda onlarla harp edelim diyor. Selman geliyor, ey Allah'ın bu bir vahiy mi senin müdür? Edebi görüyor musunuz? Benim görüşümdür. Diyor. Bu cevabı aldıktan sonra Selman diyor ki, bizim yaşadığımız yerde yani Fars'ı İran tarafında dışarıdan hariçten bir düşman saldırdığında biz yerimizi bırakıp çıkmayız. Derin derin hendekler kadar düşmanın geçeceği dar bir şerit bırakır. Oradan geçmeye mecbur bırakır. Geçmeye çalıştıkça attığımız şeylerle onları geri püskürtür. Hem eşimiz, çocuklarımız, malımız, yiyeceğimiz yanımızda olur. Hem de onlar bize zarar veremezdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Selman'ın sözüne kulak verip ve derin derin hendekler kazıyorlar. Demek ki dünyalık meselelerde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi yanlış hatırlamıyorsam Şura 38'de onların dünyalık işleri istişareylendir diyor. Vali Salatü Vesselam Efendimiz de istişare eden pişmanlık duymaz diyor. Ama İş, vahye gelince demek ki onda ne varmış istişare yok, ittiba var. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Resulliğini burada ayırmak gerekiyor. Demek ki vahyin iniş hem yazılı hem de sözlü. Yani vahiy medlu ve gayri medlu. Yazılan ve sözlü. Kitap ve hikmet Kur'an ve sünnet bu ikiliğe çok dikkat edelim kardeşlerim Kur'an'da hikmet kelimesini ele aldığımızda indirilen öğretilen talim ettirilen ezberletilen yani hep Kur'an ve hikmet öyle bir ikilikte gelir ki Kur'an gibi Kur'an Kur'an gibi öğretilen Kuran gibi talim ettirilen olarak Allah subhanahu kovet ayner bildirir. Bakara'da, Alimrand'da, Cuma'da, Ahzal'dan. Evet. Bu ayetleri okuduğunuzda demek ki sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmiyordun, biz sana öğrettik diyor. Ve huda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bıraktınız diyor. Allah subhanahu ve teala hüdayı Resulüyle beyan etmiş, o müminler de onu olduğu gibi almış ve hayatlarına geçirmiştir. İşte Allah subhanahu ve teala burada da şeksiz, şüphesiz kabulü insanı ihya edeceğini Hüda ve beyanın ihya etmediğini ise ahirette ateşin terbiye edeceğini söylüyor. Düşünün dünyada ateş her şeyi ne yapar? Yakar, küleder götürür. Ahirette bunun zıttı olacağını mı zannediyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşlerim ağzından çıkanı sahabeler yazmışlar yani vahiy çatipleri dediğimiz, o insanların yazmış olduğu, o Kur'an'ı kabul eden insanlar, kabul mantıklarıyla, hadislerin yazılıp toplanmasındaki redleri nedir, hiç düşünürler mi acaba? Birindeki kabul şartı neyse, otomatikmen öbüründeki kabul şartı da odur. Birindeki ölçü neyse öbüründeki ölçü de budur. Yani hani bazen deriz ya hadis inkarının altında yatan Kur'an inkarı işte bu baptandır bunu söyle söylememiz. Yani o da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkmış o da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkmış. Her ikisi de böyle. Her iki sözü de yazan yine sahabedir. Allah onlardan razı olsun. Bazıları tutarlar madem bulmuş gibi hadislerin içinden eşelemeye başlarlar. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam der ki benden duyduğunuz şeyleri yazmayın. Bazıları da yazın. Yazanı duymaz da yazmayına ifadesini getirir. Hemen sana dayatır. Bak yazmayın demiş. Her ne kadar kardeşlerim vahyin içinde birçok cüzder parçalar olsa da İslam'ı bir bütün olarak ele almadan İslam'ın bütününe bakılacak meseleleri yakalamadan hangi meseleye girersek girelim orada hayır yoktur. Bunu anladınız mı? Sesim geliyor mu? Yani sünnetin vahyin bir cüzü olduğunu anlamadan yani vahiy Mezlu ve gayrı Yazılan ve sözlü olarak genel Kur'an ve sünnetin bir bütün olduğunu Kur'an'ın nasıl bir vahiy olduğunu kabul ediyorsak Sünnetin de o yönlü vahiy olduğunu kabul etmeden Yani o nefsinden hevasından konuşmaz Yalnızca kendisine ilka edilen bir vahiy olduğunu kabul etmeden Hangi meseleye girilirse girilsin o mesele de salah olmayacaktır. Ve Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi Allah'ın ayetleriyle tartışmayın. Şayet size şeytan bunu unutturursa bari hatırlayınca çekin gidin diyor ya inanın hep o durumlara düşeceğiz. Onun için o nefsinden hevasından konuşmaz derken burada kalın çizgilerle de zaten ayırıyor. Size Allah katındandır diye ne haber vermesen o hakkında hiç şüphe olmayandır diyor. Ve dilini debreştirme. Onu kalbine nakş edecek biziz. Sonra onun dayanını öğretecek de biziz diyor. Ve bu zikri biz indirdik biz koruyacağız diyorsa, bu Allah'ın üzeri ise Allah subhanahu ve teala, üzerine aldığı hiçbir şeyi zilin etmez. Birileri hoşlansa da, kabul etse de, etmese de. Bu böyledir. Allah subhanahu ve teala, hakkıyla, Resulüne, iman eden, sanma kullarının arasına, bizleri de katsın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden neyi kabul, neyi reddettiğimizde nereyi zedeleyip nereyi tasdik ettiğimizi hakkıyla anlayan, idrak eden sanmı kullar arasında bizlere de koysun. İşte o nefsine, o nefsinden hevasından konuşmaz, yalnızca kendisine ilka ettiğimiz bir vahiydir ayetini böyle gözükür Anlamamız gerekiyor. 5'ten 18'e on kadar onu müthiş kuvvetli olan öğretti. O akıl ve görüşünde kamildir Hemen doğrunu verdi ve o en yüce ufuktaydı Sonra yaklaştı derken fark verdi. İki yay kadar yahut daha da yakın oldu. O vakit kuluna edeceğini etti. Onun gördüğünü gönül yalanlamadı. Onun gördüğü şey üzerinde de kendisiyle tartışacak mısınız? Andolsun ki onu bir de diğer inişte görmüştü. Sidretül müntehanın yanında ki cennet mevada onun yanındadır. O zaman sidreyi bürümekte olan büyüyordu. Göz ne şaştı ne açtı. Andolsun ki Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayetlerde de Allah'ın kulu ve elçisi ve Vesselam'dan bahsediyor onun insanlara getirdiğini kendisine müthiş kuvvetli olan şeyleri öğrettiğini ki Cibril'dir Cibril'in kendisine geldiğini ve ona en güzel surette göründüğünü ona vahiyden birçok şeyler taşıdığını ve onu gördüğünü onu ayrı de miraca çıktığında orada gördüğünü naklediyor Abdullah bin i Mesud'dan gelen bir rivayette kardeşlerim Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın Cibril'i asli iki sefer gördüğünü birincisinde aleyhisselatü vesselam onu asli suretinde görmek istediğinde Cibril'in ufku kapladığını ikincisinde de aleyhisselatü vesselamın miraca çıktığı yerde onundan birlikte olduğunu söylemiştir. İşte Allah subhanahu ve teala'nın ve o en yüce ufuktaydı kavli budur. Evet. Allah subhanahu ve teala Miraç'ta da Resulüyle karşılıklı konuşmamış ve onunla perde arkasından konuşmuştur. Şura suresinde gelecek inşallah. O hiç kimseyle karşılıklı konuşmaz ancak bir perde veya elçi aracılığıyla demiştir. Abdullah İbni Şakir'den gelen bir rivayette Ebu Zer'e şayet Allah Resulü'nü görmüş olsaydım ona sorardım demiş. O da neyi deyince Ben ona Rabb'ini gördün mü diye sorardım demiş. Ebوزر Ben de sordum da o bir nurdur. Nasıl göreyim diye bana söyledi demiştir. Yine Ayşe annemiz ey Allah'ın Resulü sen Rabb'ını gördün mü diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ya işe gözler ona erişemez. O ise bütün gözlere erişir. Bir beşer için Allah'ın kendisiyle konuşması olacak şey değildir. Meğer ki bir vahiy ile veya perde arkasından izniyle dilediğini vahyetsin. Ayetlerini söylemiştir yani en az 103 ve şura 51. Ama bugün öyle insanlar türemiştir ki kardeşlerim. Allah Resulü Han İsraat ve selam dahi Rabb'ini görmediğini söylerken ki bu dünya gözüylendir. Rabb'ının cemalini görmeden şirhlik iddia edemezsin. Ben her gün Rabb'ımın cemalini seyrediyorum onu görüyorum diyen o kadar çok insan var ki Allah subhanahu ve teala Resuluna dahi bunu göstermezken ayetle de bu sabitken nasıl olur da birisi hem bu dinin mensubu olduğunu söyleyecek hem de Rabbinin cemalini gördüğünü iddia edecek ve nasıl olur ki Rabbinin cemalini görmeyen şihhsı iddia edemez diyecek. Allah'ın ayetleri yerli yerince okunup Resullah'la, Ali sıratu vesselam'la anlaşılmaya kalkarsa demek ki hakta, batında, ortaya çıkar. Her ne kadar insan kendini hakka nispet etse de 19'dan 26'ya kadar Gördünüz mü Lat ve Urza'yı? Üçüncüsü olan diğer menatı Demek erkekler sizin, dişiler onun mu? Öyleyse bu insafsız bir paylaşma Bunlar sizin ve atalarınızın taktığı atlardan başka bir şey değildir Allah onlara hiçbir güç indirmemiştir onlar kurumtudan ve nefislerinin arzu ettiği hevadan başkasına uymuyorlar. Halbuki kendilerine Rablarından hidayet gelmiştir. Yoksa her umduğu şey insanın mıdır? Ahirette dünya dallarındır. Göklerde nice melekler vardır ki Allah dileyeceği ve razı olacağı kimseler için izin vermedikçe onların şefaati hiçbir şeye yaramaz. Evet, Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada kardeşlerim, müşrikleri azarlıyor. Onlar potları Allah'a denk koşmakta, onlara ibadet etmekte, ve putları için Rahman'ın dostu, Hazreti İbrahim'in inşa etmiş olduğu Kabe'ye benzeterek evler edilmekteydiler. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala, gördünüz mü Lat'ı? buyuruyor ki, Lat, beyaz ve nakışlarla süslenmiş bir kaya idi. Taif'te onun üzerine bir ev yapılmıştı. O evin perdeleri ve perde darları Çevresinde bir de avlusu vardı. Tayifler katında ona tazim olurlardı. Tayifler, takif kabilesiyle onlara tabi olanlardır. Kureyş'ten sonra diğer Arap kabilelerine karşı bu putlarıyla övünürlerdi. Onlar bu putlarına Allah'ın adından bir at çıkararak lat demişlerdir bu kelimenin Allah isminin mühennesi olduğunu sanıyorlardı. Şüphesiz ki Allah onların bu söylediklerinden münezzehtir. İbn-i Enes'ten nakledildiğine göre, bu putun ismini son harfinin şeddesiyle Allahat şeklinde okurlar ve bunun açıklamasını da şöyle yaparlardı. Cahiliye devrinde hacılara un çorbası yapan bir adam varmış. Öldüğü zaman onun kabri başında toplanmış ve ona ibadet etmişler. Bukhane nahlettiği bir rivayette i̇bn Abbas diyor ki, O lat ve uza hakkında lat hacılara un çorbası yapan bir adamdır. Uzza kelimesi de aziz kökünden gelmektedir. Uzza, Mekke ile Taif arasında nahle denilen yerde üzerine bina yapılmış ve örtüler örtülmüş bir ağaç idi. Kureyşler ona tazimde bulunurlardı. Nitekim ufuk günü Ebu Sufyan, bizim uzamız var, sizin ise uzanız yok demişti. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz de, Allah bizim dostumuzdur. Sizin ise dostunuz yok demişti. Evet. Ebu Kureyze'den gelen bir rivayette ve selam şöyle diyor. Her kim yemin etmiş ve yemininde lad ve uzda lad ve uzda derse Allah'tan başka ilah yok desin. Her kim de arkadaşına gel kumar oynayalım derse o da bir sadaka versin. Yani bu hadis dilinden gayri ihtiyarı dışarı çıkan böyle bir yeminde bulunan birisi varsa bu kimseye hamle edilebilir. Zira onların dilleri cahiliye döneminde böyle yeminlere alışmıştı. Yani Ebu ile geliyor, ey Allah'ın Resulü biz cehalette işte ladra uza ladra uza diye yemin ediyoruz. Yani ağzımız böyle alışmış. İşte bazen bu yine çıkıyor. Bunun hükmü nedir diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam böyle diyor. Evet. Bugün ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın, Allah çarpsın. Bu gibi yeminler yok mu? İşte aynı cahiliyenin getirdiği yeminler. Kim böyle derse La ilahe illallah Birisi de birine gel günah işleyelim ya bir kumar oynayalım derse o da tövbe etsin, bir sadaka versin der. Saad İbni Ebu Vakkas'tan gelen bir rivayette kardeşler o şöyle demişti, Lad ve Uzza'ya yemin ettim, arkadaşlarım bana ne kötü söyledi, ahlaksızca bir kelime konuştum dediler. Aleyhissalatü Vesselam'a geldim. Bunu kendisine naklettim de tek ve ortağı olmaksızın Allah'tan başka ilah yok. Mülk ve hamd O'nundur. O her şeye güç yetiştiricidir de. Üç defa soluna üfür. Taşlanmış olan şeytandan Allah'a sığın. Sonra bir daha bu söze dönme buyurdu. Evet. Menat'a gelince kardeşlerim Mekke ile Medine arasında Kudeid'in yanındaki de idi. Kuzave, Eys ve Hazreş kabileleri cahiliye döneminde ona tazimde bulunurlardı. Ve Kabe'ye hadsetmek üzere gideceklerinde orada tehlil getirmeye başlarlardı. Bukhari bu açıklamayı sahinde nakletmiştir. Hz. Ayşe'den gelen bir rivayette, Arap Yarımadasında ve başka yerlerde bir takım daha putlar vardı ki, Araplar Kur'an-ı Kerim'de isimleri belirtilen bu üç puttan başka, Kabe'ye tazimde bulundukları gibi onlara da tazimde bulunurlardı. Bu üç putun burada özellikle zikredilmesi, onların diğerlerinden daha meşhur olması yüzündendir. evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu putları devirmek için Halit Bin Velid'i gönderdi Halit de o putu devir verdi Allah Resulü Mekke'yi fethettiğinde Aleyhisselatü Vesselam Halit'i Nahli'ye gönderdi Uzza oradaydı Halit onun yanına geldi Üç mugaylan ağacı üzerine konmuştu. Halit bu ağaçları kesti ve o putun üzerine inşa edilmiş olan evi yıktı. Sonra da Aleyhisselatü Vesselam'a gelip durumu haber verdiğinde Aleyhisselatü Vesselam geri dön, şüphesi sen bir şey yapmadın dedi. Halit geri döndü, o putun peyderpey ve kayyumları onu görünce yaklaştırmamak için ellerinden geleni yaptılar. Onlar ey Uzza, ey Uzza diyorlardı. Halit onun yanına gelince biz de gördük ki çırılçıplak bir kadın saçlarını dağıtmış başına avuçlarıyla toprak saçıyor. Halit kılıcını o kadına sapladı ve öldürdü. Sonra da aleyhissalatü vesselam'a dönüp yaptığını haber verdi aleyhissalatü Selam işte o uzadır buyurdu. Evet. Rabbimiz subhanahu ve teala, gördünüz mü lat ve uzayı, üçüncüsü olan diğer menatı buyuruyor ve şöyle devam ediyor. Demek erkekler sizin, dişiler onun mu? Ona çocuk isna edip, çocuğunun dişi olduğunu iddia ediyor ve erkeklerin kendinize ait olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Şayet siz bu bölüştürmeyi sizin gibi bir yaratılmış ile yapmış olsaydınız bile, bu bölüştürme insafsızca, haksız ve zalimane bir bölüştürme olurdu. O halde iki yaratılış arasında olduğunda bile bir haksızlık ve beyinsizlik alamet olan bu bölüştürmeyi Rabbiniz aranızda nasıl yaparsınız buyuruyor. Evet. Ve göklerde nice melekler vardır ki Allah dileyeceği ve razı olacağı kimseler için izin vermedikçe onların şefaati hiçbir işe yaramaz ayeti de Rabbimiz Suhanohu ve Teala'nın onun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Veya onun katında kendisine izin verdiğinden başkası şefaat edemez havli gibidir. Daha önce de anlattığımız gibi Şefaat Allah'ın izniyle Şefaat Allah'ın izin verdiklerinedir. Şefaat Allah'ın izniyle Allah'ın izin verdiklerinin Allah'ın izin verdiklerinedir. Bu kaydı güzelce yakalarsak hiçbir müşkülat olmaz dânelesine. 27'den 30'a kadar. Doğrusu ahirete inanmayanlar. Meleklere dişi atlarını takarlar. Halbuki onların bu hususta bilgileri yoktur. Onlar sadece zanına Zan ise hiç şüphesiz gerçekten bir şey ifade etmez. Onun için sen bizim zikrimize sırt çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyenlerden yüz çevir. Onları bilgiden erişebilecekleri işte budur. Muhakkak ki Rabbin yolundan satmış olanı en iyi bilendir ve o hidayete ereni de iyi bilendir. Rabb'imiz Sübhane Hüveteala müşriklerin melekleri dişiler olarak isimlendirmesini ve Allah'ın kızları olduğunu kabul etmelerini şiddetten reddediyor ve onların bu yapmış olduğu taksimatın çok kötü bir şey olduğunu ve bunların, onların bilgisizlikleri yüzünden olduğunu ve sadece zanna tabi olduğunu ve zannın haktan hiçbir şey ifade etmediğini söylüyor. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala onun için sen bizim zikrimize sırt haktan yüz çevirenden, sen de yüz çevir, onları terk et ve dünya hayatından başkasını istemeyenlerden Yüz çevir. Yani böylelerinin en büyük düşünceleri ve bilgilerinin ulaştığı son nokta sadece dünya hayatı. Bu ise kendisinde hiçbir hayır bulunmayan bir kayedir. Bu sebepledir ki onların bilgiden erişebilecekleri işte budur. Yani dünyayı isteme ve dünya için çalışma. Bunlardan uzak durur. Allah'ın Resulü Han İsratü Resulü selam kardeşlerim. Dünya yurdu olmayanın yurdu, malı olmayanın malı, onu aklı olmayan toplar. Ve akabinde ne diyor biliyor musunuz? Allah'ım. Dünyayı bizim en büyük düşüncemiz ve ulaşabileceğimiz son bilgi kılma diye Ali selamü aleyhi ve sellem dua etmiş. Amin Ya Rabbi. Dünya yurdu olmayanın yurdu, malı olmayanın malı, aklı olmayanın topladığı yerde dedikten sonra Allah'ım dünyayı bizim en büyük düşüncemiz ve ulaşabileceğimiz son bilgi kılma diyerek dua etmiştir. Muhakkak ki Rabbimiz yolundan sapmış olanı en iyi bilendir ve o hidayeti Eren'i de bilir. 31 ve 32 Göklerde olan da yerde olan da Allah'ındır. Kötülük edenlere yaptıklarının karşılığını vermesi güzel ihsan edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. Onlar ki ufak tefek kusurları dışında Günahın büyüklerinden ve hayasızlıktan kaçınırlar. Muhakkak ki Rabb'in mağfireti geniş olandır. Sizi daha topraktan yarattığı zaman ve henüz analarınızın karnında cenin halindeyken sizi en iyi bilen O'dur. Kendinizi temize çıkarmayın. O takva sahipti olanları da en iyi bilendir. Rabbu Subhanohu'u öyle. Göklerin ve yerin maliki olduğunu, zatından başkalarından müstağni olduğunu, yaratıkları hakkında adaletle hüküm verip onları hak ile yarattığını bildiriyor. Kötülük edenlere yaptıklarının karşılığını vermesi Güzel ihsan edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. Yani, herkesin amelinin karşılığını verecek. Ameli hayırsa karşılığında hayır, ameli kötü ise karşılığı da kötü. Daha sonra allah Teala iyi hareket edenlerin, günahların ve aşırılıkların büyüklerinden kaçınanlar olduğunu, haramlar ve büyük günahlarla bir alışveriş olmadığını ifade eden, güzel davranışlara açıklıyor. Her ne kadar bazı küçük günahları işleseler de allah Teala onları bağışlayıp örteceğini söylüyor. Çünkü ayet-i kerimede size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız küçük günahlarınızı örter ve sizi şerefli bir mevkiye koyarız buyuruyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ufak tefek günahlara daha çok perciyen başka hiçbir şey görmedim buyuruyor. allah Teala Adem Ademoğluna zinadan olan nasibini yazmıştır. Hiç şüphesiz o onu işleyecektir. İki gözün zinası bakma, dilin zinası konuşma, gönül temenni eder ve arzular kişinin bu yerine bu temenniyi ya doğrular ya da yalanlardır. Evet. demek ki insanoğlunun günahtan da nasibi var imtihandan nasibi var kardeşlerim Allah bizleri mağfiret etsin hayırların arasına koysun işte siz yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız küçük günahlarınızı örter ve sizi şerefli mevkiye koyarız babını yakalama açısından en güzel örneklerden bir tanesidir. Allah subhanahu ve teala hakkıyla anlayanlardan, hakkıyla korkanlardan eylesin. 33'ten 41'e kadar Gördün mü o yüz çevireni? Biraz verip sonra vermemekte direneni? Kaybın bilgisi onun yanındadır da kendisi mi görüyor? Yoksa kendine bildirilmeli değil mi? Bildirilmeli de Musa'nın sayfeleri onda mı? Ve sözün yerine getiren İbrahiminki, İbrahim doğrusu hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Gerçekten insan çalıştığından başkası yoktur. Ve onun çalışması ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tas tamam verilecektir. Allah subhanahu ve teâlâ zatına ibadetten yüz çevireni yererek o peygambere doğrulamamış, namaz kılmamış ama yalanlayıp yüz çevirmişti. Kıyamet 31-32'de dediği gibi biraz verip sonra vermemekte direneni. Yani biraz itaat edip sonra itaatten vazgeçeni görmedin diyor. Evet. Kaybın bilgisi de onun yanındadır. İnfak etmekten korku elini tutan ve iyilik yapmaya kimsenin yanında kaybın bilgisi var mı? Ki elinde olan tükenecek. Bu yüzden de iyilik yapmamakta o bu durumu apaçık görüyor mu ki? Tabi durum böyle değil. O ancak cimriliği ve mal hırsı yüzünden sadaka vermemekte, iyilik yapmamakta ve sıra-i rahimde bulunmamaktadır. Bu sebeple aleyhissalatü vesselam akrabana infak et, arşın sahibinin azaltacağından korkma buyurmuş. 42'den 55'e kadar Şüphesiz ki en son varış Rabbinadır. Gerçekten odur güldüren de ağlatan da Gerçekten odur öldüren de dirilten de Doğrusu o yarattı iki çifti Erkeği de dişi de Atıldığında meniden Muhakkak tekrar diriltmek tonu aittir Doğrusu muhtaç olmaktan kurtaran doğudur sermaye sahibi klanda. Doğrusu odur Şira yıldızının rabbi ve gerçekten o helak etti evvelki adı Semud'u da geri bırakmadan. Daha önce de Nuh kavmini çünkü onlar gerçekten çok zalim ve pek azgın idiler. Altı üstüne gelen kasabaları da o yerin dibine geçirdi. Onlara giydirdiğini giydirdi. Şimdi Rabbinin hangi nimetinden şüpheye düşersin? Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada da şüphesiz ki en son varış, kıyamet günü dönüş, Rabbınadır buyuruyor. Ve sahabelerden bir tanesi ayağa kalkarak bu ayet hakkında kalmene, Ey eve doğunları ben size Allah'ın Resulü'nün evlisiyim. Biliyorsunuz ki dönüş Allah'adır. Ya cennete veya cehenneme buyurmuştur. Allah Azze ve Celle bizleri cennete giden zanma kullardan eylesin kardeşlerim. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Ve şüphesiz en son varış Rabbinadır ayet hakkında Rabbınız hakkında düşünme yoktur buyurmuştur. Yaratıklar hakkında düşünün fakat Yaratan hakkında düşünmeyin. Zira düşünce onu hoş atamaz. buyurmuştur. Aleykümselam ve Rahmet Sallallahu Aleykümselam Hoşgeldiniz. Gerçekten odur, güldüren de ağlatan da. Kullarında gülmeyi ve ağlamayı birbirinden farklı olan ağlama ve gülmenin sebeplerini de yaratan o. Gerçekten odur, öldüren de dirilten de. Ölümü hayatı yaratan da o. Doğrusu o yarattı iki çifti, erkeği, dişi atıldığında meniden kavreden. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan bir meni damlası değil miydi? Sonra kan pıhtısı olmuş. Sonra Allah onu yaratıp şekil vermiş. Ondan erkek dişi iki cins yaratmış. Bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Kıyamet 30'dan 36'dan 40'a ait. Muhakkak ki Tekrar biriltmek de ona ait. Nasıl ki ilk defa yaratmışsa, Aynı şekilde yaratmayı tekrarlamaya da kadirdir. Bu tekrar kıyamet günündeki son yaratmadır. Doğrusu muhtaç olmaktan kurtaran da odur, Sermaye sahibi kılan da odur. Yani kurulara mal sahibi yapmış, O malı onlar arasında devam eden bir varlık kılmıştır ki, onu satma ihtiyacı hissetmezler bu Allah'ın onlar üzerindeki nimetini tamamlamasındandır ve gerçekten o helak etti evvelki adı ayetindeki ad kavmi Hud Aleyhisselam'ın kavmidir onlara ad İbni İrem, İbni Sam, İbni Nuh denilirdi Tekin Rabb'ının Subhanahu ve Teala Rabb'ının hiçbir memlekette benzeri ortaya konmayan sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Ad milletine ne ettiğini görmediğini buyurur ki onlar insanların en şiddetli ve güçleri Allah'a verasına en karşı gelenleriydiler. Allahu Teala da onları helak buyurdu. Ad milleti de bu yüzden önünde durulmaz. Dondurucu bir rüzgarla yok edildi. Evet. Şimdi Rabbinin hangi nimetinden şüpheye düşersin diyor. Ey insan Allah'ın senin üzerinde olan nimetlerinden hangisinden şüpheye düşersin? Seni yaratan yoktan var eden bir meniden bir kan pıhtısından yaratan Allah'a neyinle ne? hangi güçle ne şekilde muhalefet edersin diye Rabbimiz Subhanahu ve Teala soruyor. Allah nimetini inkar eden değil, hakkıyla takdir eden, boyun eğen, hamd eden, itaat eden, ihlaslı kullarından eylesin bizleri. 56'dan 62'ye kadar işte bu İlk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır yaklaşan yaklaştı onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur bu söze mi şaşıyorsunuz siz ve gülüyorsunuz da ağlamıyor musunuz ve siz habersiz oyalanmaktasınız haydi Allah'a secde edin ve ibadet edin evet Rabbu Sübhanehu ve Teala böyledir. İşte bu ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır ayetinde Ali Selatü vesselam Efendimiz kastedilir. O ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcı olup onların peygamber olarak gönderildiği gibi bu da peygamber olarak gönderilmiştir. Rabbûsubhanehu ve Teala ayetlerini bu şekilde indiriyor. Daha sonra kendi zatına secdeyi, ibadeti Resul'una tabi olmayı zatını birlemeyi ve ihlaslı olmayı emrederek haydi Allah'a secde edin <gülüyor> ona boyuneyin ibadeti yegane ona tahsis ederek ve ondan başkasına kesinlikle ibadet etmeyin ve onu birleyin diyor ve bunu Spano ve Teala bizleri bu şekilde amel eden <gülüyor> bu şekilde hareket eden bu sözleri tutan hayatına geçiren sanını kulların arasına koysun bu sureyi hayatına geçiren ve bununla amel eden kullarının arasına katil. Bu sürede burada bitti. Rabbim ahirette azık etsin. Velhamdülillah Rabbil Alemiz.